Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Telefona hükmedemiyorum. Şu anda yorumları kapatmaya çalışıyorum. Ama beni dinlemiyor. Evet. Tekrar herkese hayırlı akşamlar. Akşamın bu vaktini inşallah en verimli şekilde hayatımızda iz bırakacak ve güzelliklere vesile olacak şekilde geçirmeyi nasip etsin Rabbimiz. En azından anlattığımız her şeyi, okuduğumuz her şeyi daha doğrusu anlayabilmeyi ve layıkı ve ile de anlatabilmeyi diliyorum kendi adıma ve hepimiz adına da bu anlaşılanları çok geç olmadan en kısa zamanda ahlakımıza katmayı ve huzuru Rabbil Alemine vardığımızda ilmiyle amel eden kıymetli insanlardan ve bu amelleri de ihlasla yapan Efendimizin hadis-i şerifinde işte kurtulacağı belirtilen zümreden olmayı diliyorum. Çok zor bir konudan bahsedeceğiz bu akşam. Biliyorsunuz daha önce duyurmuştuk. Dilin insana açtığı belalar, yani dilin afetleri eski tabiriyle. İhyaülümüddin'in üçüncü cildindeyiz ve bu üçüncü cilt Kitabul Muhlikat, yani insanı helakaya götüren kötü ahlaktan bahsediyor bu bölümde geçtiğimiz sene ilk kısmı bitirmiştik Efendim kalp nefs ruh işte şehvetler bunlara hakim olmanın yolları bunlardan bahsetmiştik şimdi bu akşam sizlere yeni bir bölüm açıyoruz dilin afetlerinden bahsedeceğiz 20 kadar afet sayıyor burada ee, İmam Gazali merhum ee, Takdir edersiniz ki hepsini maddeler halinde sayıp 10-15 dakikada konuyu bitirebiliriz ama e, Hem kendisi öyle yapmamış Hem biz de biraz daha e, kendi hayatımızla e, bütünleştirerek Biraz güncelleyerek e, Anlamaya çalışarak efendim üzerinde durmaya duracağız e, Ve dolayısıyla e, birkaç bölümde herhalde ancak bitirebiliriz e, bu konuyu Şimdi arkadaşlar Gazali'nin biliyorsunuz geleneğidir ne yapıyor? Her bölüme epey uzun sayılabilecek bir hamdele ve salvele bölümüyle başlıyor. Ve bu hamdele ve salveleyi de anlatacağı konularla ilişkilendirerek yapıyor. Çok hoşuma gidiyor benim şey değil yani klişe değil hiçbir zaman oradan bir iki cümleyle ben de onun bu sünnetini onun bu adetini korumuş muhafaza etmiş ona tabi olmuş olayım hamdolsun Allah'a ki insanın üzerine rahmet örtüsünü salıp onunla kuşattı sonra ona dil verip, dil verip ruhunda ve aklında kavradığı bilgileri onunla ifade ettirdi Biliyorsunuz nefsi natık yani insanı diğer canlılardan ayıran özelliği İslam filozoflarına göre, İslam düşünürlerine diyelim çünkü bazılarına göre İslam e, felsefe yapamaz. Yani neyse o tartışma benim girebileceğim bir kul var değil. İslam düşünürlerine göre e, efendim insanı diğer canlılardan ayıran özelliği konuşmasıdır, dil üretebilmesidir ve Hazreti Adem kıssasında daha Kur'an-ı Kerim'in tertibe göre yani başından başladığımızda 30. ayetlerde hemen Bakara suresinin başlarında Hazreti Adem'in yaratılışı ve meleklerin yeryüzünde kan dökecek fesat çıkaracak bir varlığı niye yaratıyorsun biz seni hamd ile tesbih edip dururken sorusu üzerine Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e lisan kabiliyetini verip daha sonra ona eşyanın isimlerini sorması ve e, meleklere sorduğunda onların bilemeyip Hazreti Adem'in bilmesinin melekler me, insanoğlunun Adem'in yani meleklere üstünlüğünün bir bir göstergesi olarak zikredilmişti o kıssada da. Dolayısıyla insanı e, diğer canlılardan ayıran ve onu üstün kılan tarafı dil üretebilmesi, konuşabilmesi ama bunu annemizden babamızdan öğrendiğimiz dili motomot tekrarlamak yani bizim yaptığımız bu dil e, zannetmeyelim arkadaşlar. Dil üretebilmek, kavram üretebilmek, e, duygularını düşüncelerini isimlendirebilmek dışarıda gördüğü varlıkları kategorize edebilmek tasnif edebilmek çünkü tasnif olmasa kategorizasyon olmasa bilgi de üretilemez bu insanı diğer canlılardan ayıran özelliği işte bu vesileyle hamd ediyor Allah Teala'ya çünkü şimdi dil konusundan bahsedecek ya işte insana ee, insanın üzerine bir örtü salmıştı Cenab-ı Hak o örtüyü açıp hakikati söze dökmesini sağladı burada aslında daha çok üzerinde durulacak şeyler var da onları geçelim ee, bu sayede insanoğlu Allah'ın kendisine ikram ve ihsan ettiği bilgi ve konuşma yeteneği sayesinde ona şükrünü dile getirdi yani bu dil becerisi e, nin nihai hedefi nedir? Tamam işte e, hayatımızı idame ettirmemiz için gerekli yaşadığımız dünyayı tanımlayabilmemiz, tanımamız ve bu bilgiyi kuşaklar boyunca aktarabilmemiz için gerekli e, dil işte dünya dünyaya hakimiyet kurmamızı sağlıyor, bilginin terakümünü sağlıyor e, ve e, o tasnif kabiliyeti sayesinde bilgilerin üzerine yeni bilgiler eklenmesini sağlıyor vesaire ama bütün bunların nihai hedefine hepsinin hepsinin nihai hedefi insanın Allah'a şükrünü e, ona kulluğunu, hamdini, minnettarlığını ifade edebilmesidir, dile getirebilmesidir. Bu da arkadaşlar çok kapsayıcı bir şey aslında. Yani sadece işte günde birkaç kere aklımıza gelip de oh çok şükür ya Rabbi bize ne nimetler verdin ya da elhamdülillah ben senden her halükarda razıyım ya Rabbi e, bu da çok kıymetli ama sırf bu değil. Buradan benim anladığım arkadaşlar biz Allah'ın bize verdiği bütün yetenekleri kullanırken aslında itiraf edilmemiş bir hamd ve şükür de yaşıyoruz bir taraftan. Yani bunu da hissediyorum bu cümleden doğrusunu isterseniz. Ne demek istiyorum? Biliyorsunuz varlıkların Allah'a kulluğu tav an da kerhendir. Kur'an-ı Kerim'de geçer. isteyerek veya istemeyerek. İnsan dışındaki bütün varlıklar bir iradeleri olmadığı için istemeyerek de olsa Allah'a kulluk ederler. Sadece insan kendi iradesiyle Allah'a kulluk eder. Ee, peki kendi iradesi Allah'a kulluğu seçmediği zaman, yani bir insan çevrenizde vardır mutlaka çünkü bunların sayısı giderek artıyor... Efendim yani ben diyor işte bunu taşıyamayacağım diyor, çok bunu çok üzerimde taşımak istemiyorum diyor. Efendim yani o din din dinin ağırlığını yürütmek ve sürdürmek istemiyor. Peki bu insan Allah'a itaat etmemiş mi oluyor? evet iradesine bırakılan kısımda itaat etmemiş oluyor. Ama bütün hayatıyla aslında, bütün yapıp ettikleriyle de bir taraftan Allah'ın varlığına, onun kudretine, onun verdiği ikramların tezahürüne bir vasıta olmuş oluyor bir taraftan da. Bütün canlılar böyledir. Yani yani çiçekler açarken Allah'a hamd eder, sular akarken Allah'a hamd eder, insan da edip eğlerken Allah'a hamd eder aslında. Ama bizi kıymetli kılan, bize irade verdiği için bu Allah'a hamd ve şükrü kendi irademizle seçerek ee, o e, kerhen yaptığımız hamde tav an yapılan yani gönüllüce yapılan hamdi de ekleyebilmemiz, birleştirebilmemizdir. Bizi hayvanlardan, bitkilerden cemadattan ayıran tarafımız budur diye düşünüyorum. Bu hamdele bana bunu hatırlatıyor arkadaşlar. Ondan yani e, bu dil yeteneği sayesinde insanoğlu ne yapmış oldu? Allah'a ee, şükrünü dile getirdi ondan başka tanrı olmadığına onun bir ve ortaksız olduğuna Hz. Muhammed'in onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet getirdi o rasul ki Allah ona şeref ve şan verdi o peygamber ki Allah yeryüzüne indirdiği kitabı onun aracılığıyla gönderdi ona yüksek bir fazilet verdi yolunu aydınlattı ee, burada da tabi bir taraftan da bize şunu da hatırlatmış oluyor gazali merhum Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler içerisinde arkadaşlar en büyüğü bize kitap indirmiş olmasıdır o kitabı bize getiren o kitabı anlayan alan o alma süreci de çok eziyetli bir süreçtir yani vahye muhatap olmak yani yaşasın oley peygamber oldum falan dememiş hiçbir peygamber neredeyse yani Efendimizin hayatından biliyoruz Büyük bir mis, Çok büyük ağır bir yükün altına Giriyor işte Müzdenmi suresini Hatırlayın kalk diyor geceleri ibadet et Çünkü biz sana çok ağır bir söz indireceğiz Diyor o ağır Yüke hazır olman için gece ibadetiyle Kendini kuvvetlendir diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e daha vahyin başlarında O ağır yükü O ağır sorumluluğu Bütün insanlık adına Üstelik de hani fikri sorulmaksızın ama hiç şikayet etmeksizin yüklenen ve bunu layık veç ile bütün hayatını artık ondan sonra A'dan Z'ye o görev etrafında şekillendirerek bunu yüklenen, taşıyan, efendim, temsil eden, öğreten, her bir detayıyla ilgilenen bir peygamber nasip oluyor bize arkadaşlar. Bir de... ...bilmiyorum sizi ne kadar etkiliyor ama şahsen hani şu anda ben konuştuğum için ister istemez benim ne kadar etkilendiğimi dinlemek durumundasınız. Kendinizinkileri bunlara eklersiniz. Şahsen mesela beni çok etkileyen hususlardan bir tanesi de Efendimiz söz konusu olduğunda... ...bütün hayatının kayıt altına alındığını biliyoruz biz. Ve e, çok ikna edici bir şekilde Son Peygamber info'nun hazırlık aşamasındayken görüştüğümüz e, sayısının hesabını bilmediğim akademisyenin ortak e, kanaatleri arkadaşlar e, şudur ki e, dünya tarihinde Hz. Muhammed kadar hiç kimsenin hayatı sallallahu aleyhi ve sellem kayıt altına alınmamıştır yani. Nasıl gusül abdesti alırdı? Efendim gecesini nasıl geçirdi, gündüzünü nasıl geçirdi, def-i nasıl yaptı, saçını nasıl taradı, Ayakkabılarının, ayakkabıları nasıldı, e, suyu nasıl içti, işte eşleriyle kavga, tartıştığında kavga demeyelim tartıştığında ne yaptı, eşleri öyle dediğinde o ne dedi. Yani her şey, her şey kayıt altına alınıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında. işte öyle bir peygamberi e, allah Teala e, bizlere nasip etti. Şimdi bu hamdele ve salvele'den sonra arkadaşlar diyor ki dil Allah'ın çok büyük nimetlerinden, hayranlık verici lütuflarından biridir. Çünkü hem inkar hem de iman ancak dilin şahitliği ile belli olur. Burada şahitlik kavramının altını çizelim. İnkar ve iman dille yapılmaz arkadaşlar. Aslında kalple yapılır. Yani inkarın da imanın da yeri kalptir. Ama dil ona şahitlik eder. Dilin so, geni, çok geniş bir alanı olduğunu söylüyor. Onun önünde bir engel, alanının son bulduğu bir nokta ve sınır yoktur. Yani dil her şeyi söyleyebilir. Her konuda konuşabilir. Hani bilsin bilmesin. Bunun çok örneklerini e, görüyoruz hayatımızda. Hayırda geniş bir alanı olduğu gibi şerde de ilerleyebileceği rahat bir yol vardır. Her şey en akla hayale sığmayacak kötülükleri konuşabilir. Son derece saldırgan olabilir, son derece rahatsız edici olabilir, son derece huzur veren bir dil kurabilirsiniz. Ya Sadece hayır ve iyilik konuşan herkesin iyiliğine bir kapı açan bir dil de kurabilirsiniz. Kim dilini serbest bırakıp dizginini gevşetirse, her aklına geleni söylerse, her aklına eseni daha doğrusu söylerse şeytan onu her alana çeker diyor. Sadece dillerini dinin kurallarıyla dizginleyenler kendilerini kötülükten alıkoyabilirler, koruyabilirler. Bunlar dillerini yalnızca dünya ve ahirette kendilerine faydalı olan konularda kullanırlar. Bugün ve yarın başlarına dert açmasından korktukları hususlarda dillerini tutarlardı. Yani korunmanın yolun. Birazdan söyleyecek zaten susmaktır diyor. Yani dilin senin başına açacağı afetlerden korunmanın yolu susmaktır. Şimdi arkadaşlar Gazali'de seneler önce artık ben de tarihleri karıştırıyorum. Ülfet bahsini anlatmıştım ben Çamlıca Camii'nde. Orada dikkat çeken bir hususun burada da benzerini göreceğiz. Ülfet bahsini yani insanlarla ilişkileri anlatırken Gazali bir taraftan uzletin faziletini anlatıyor, bir taraftan ülfetin faziletini anlatıyor. Yani insanın insanlardan uzaklaşıp bir köşeye çekilmesinin de faziletli olduğu yer ve durumlar var. İnsanların içine karışıp onlarla dostluk edip ilişkiler kurup sosyalleşmesinin de faziletli olduğu yer ve durumlar var. İşte dil de böyle. Yani konuşmamız gereken, müdahale etmemiz gereken, susmamızın günah olduğu değil mi? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E i̇şte şahitler şahitliğe çağrıldıklarında kaçınmasınlar diyor. Ya niye konuşayım, işte susayım, başımı belaya sokmayayım diyemezsiniz. Koskoca bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. En uzun ayet borçların alış yazılması ve şahitlik meselesinden bahseder. Yani sus, susmamanız gereken yerler var. Kesinlikle susmanız gereken yerler var. İkisinin karışık olduğu, hayır ve şerrin karışık olduğu, sizin ferasetle ayırt etmeniz gereken yerler var. E, şimdi Esma-i Hüsna'da da bunu görürüz arkadaşlar. Esma-i Hüsna'da bu zıt anlamlı isimler vardır. İşte Kâbıd-ı isimleri gibi. Mu'iz-Mudil isimleri gibi. Kâbıd Sıkan, daraltan demek, kabz hali. Basit, genişleten, ferahlık veren demek. Muiz, izzet veren, yücelten demek. Müdil, zelil eden, hor, hakir eden demek. Bunlar zaten peş peşe zikredilir. Ee, klasikleşmiş olan Esma-i sayımında. Efendim e, birbirine zıt isimler. Şimdi allah Teala mesela hem vehhaptır arkadaşlar, razzaktır, fettahtır. Ama hem de maniyedir. El-Mani'u diye ismi var Cenab-ı Hakk'ın. Vermez yani bazen. İşte bu Esma-i anlatırken e, onun üzerinde çok dururduk. E, arkadaşlar kendinize sadece bir yolu seçmeniz çok kolay. Yani faraza işte diyorsunuz ki ben her isteyene ne istiyorsa vereceğim diyorsunuz. Bu çok kolay bir yoldur. Çünkü başka bir seçenek yok. Yani diğer seçenekleri kapattınız zihninizde. Kim ne isterse veriyorsunuz. Veyahut da bazıları diyor ki ya ne geldiyse başıma bu insanların isteklerine e, hayır diyememekten geldi. Bundan sonra kimseye bir şey vermeyeceğim diyor mesela. O da işte mani ismini sadece kendisine rehber ediniyor. Bu ikisi de arkadaşlar hikmetten uzaktır. Hikmetli davranmak yani her davranışı yerli yerinde olan insan olabilmek arkadaşlar nerede vermesi gerektiğini ne zamanda vermemesi gerektiğini durması gerektiğini ayırt edebilmektir. Bana sorarsanız arkadaşlar mesela her şeyi affetmek. Eğer her şeyi affetmek meziyet olsa, yani cehennemin olmaması gerekir. Allah çünkü Allah'tan daha mı meziyetliyiz biz yani? Bazen affedilmeyecek şeyler vardır. Veya da affedersiniz ama muahize etmezsiniz ama yaptığının sonucunu yaşaması gerekir. Mesela ben çocuk eğitimi açısından bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum yani çok samimi bir kalple pişmanlıkla özür diliyor çocuk arkadaşının defterini yırtmış veya da ne bileyim işte zarar vermiş bir şekilde özür diliyor sizden tamam dersiniz muahize etmezsiniz Elmalı Hamdi Yazır Amener Resulü'nün tefsirinde diyor ki Cenab-ı Hak bize diyor bu duayı öğretirken la tuahidna dedi Bizi muahheze etmeye Rabbi hata ve unutkanlıkla yaptığımız şeylerden. La tükellifna demedi diyor. Bizi bunlarla sorumlu tutma demedi diyor. Yani demek ki e, siz birine istemeyerek de olsa bir zarar verdiğinizde ve samimi bir pişmanlıkla özür dilediğinizde artık azarlanmazsınız. Ama o zararı tazmin edeceksiniz. Yani nereyi affedeceğim nereyi affetmeyeceğim. Dolayısıyla işte arkadaşlar dilin afetleri meselesine gelelim. Bütün mesele arkadaşlar nerede susacağım, nerede konuşmam lazım. Ee, mesela benim gibilerin, ben bugün tekrar size anlatmadan önce tabii hepsini tekrar okuyorum bir 3 saat kadar gözden geçirdim. Ee, kendime çok üzüldüm yani tekrar <gülüyor> yeniden. Çünkü hem mesleki anlamda hem de kişisel anlamda. Ben çok konuştuğumu düşünüyorum mesela ve susmanın bu kadar faziletli olduğu her lafa karışmamanın her konuda bir bildiğin varsa onu hemen atlayıp söylememenin efendim ne kadar kıymetli ne kadar üstün bir ahlak olduğunu ben şimdi size anlatıyorum ama ben hem mesleki anlamda hem özel hayatımda devamlı konuşuyorum. Şimdi nerede ben susmalıyım? Ne kadar bilirsem bileyim nerede susmam gerekiyor? Nerede de mesela birisinde farz edelim çok içe dönük, hiç kimsenin köpeğine kış demez, biz de öyle derler. Hay tavuğuna affedersiniz köpeğine değil, tavuğuna kış demez kimsenin. Hiçbir şeye karışmaz etliye, sütlüye Efendim ve bu, bu barışık bu haliyle de yani böyle hani eziklik anlamında değil, İçe dönük, sakin kendi halinde yaşayan bir insan düşünelim ve bu insanın bir ehliyeti var bir konuda mesela faraza bu doktor olsun veyahut da işte ilahiyatçı olsun ve onun bulunduğu mecliste alanıyla ilgili bir hususta insanlar ileri geri konuşurlarken ve birbirlerine yalan yanlış bilgiler verirlerken susabilir mi? ya şimdi ne karışacağım kime ne anlatabiliriz ki herkes her şeyi biliyor bu devirde Sus, başımı belaya sokmayayım deyip susması mı lazım? Yani suskunlar nerede konuşacaklar, çok konuşanlar nerede susacaklar? İşte bunu ayırt edebilmek bütün mesele arkadaşlar. Bizi hikmetli kılacak olan, bizi bilge tırnak içinde kılacak olan arkadaşlar bu ikisini ayırt edebilmektir. Ee, i̇şte Gazali merhumun kitabını okuduğumuzda, ilk önce mesela dilin afetlerini okuyorsunuz tamam ya hiçbir şeye karışmayacağım her konuda susacağım diyorsunuz yani çünkü afet konuşmak afet yani ne gelirse başınıza dil belasından geliyor ama sonra Diğer bölümü okuduğunuzda işte bütüncül bakış açısı diyoruz buna arkadaşlar. Kur'an'dan da sadece bir ayeti alıyor. O ayetle bir konuda fetva vermeye kalkıyor insanlar. Halbuki Kur'an'da bütün konular iç içe geçmiştir. Yani Kur'an'da 20. sayfadan 30. sayfaya kadar namaz konusu denmez. Baştan sona her yer namazla ilgilidir. Baştan sona her yer ahlakla ilgilidir. Baştan sona her yer kadın veya erkek veya insanla ilgilidir. Dolayısıyla... Bütüncül bakış açısı yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri sonra o da yetmez bu, bu kitabı ilk muhatapları nasıl anladılar? Ee, neden çok önemli ilk muhatapların nasıl anladığı? Çünkü onların anlayışı tasdik, vahiy tarafından tasdik edilmiş anlayıştır. Çünkü vahiy inmeye devam ediyor ya arkadaşlar. Dolayısıyla yani sahabe bu ayeti nasıl anladı, nasıl uyguladı? Faraza diyelim ki e, peygamberliğinin, peygamber efendimizin peygamberliğinin 12. yılında bir ay ayet inmiş olsun, e, vefatı. Yani kaç yıl sürdü peygamberlik? 20, yaklaşık 23 yıl. Şimdi bir 10 yıl daha vahiy devam ediyor ve o 10 yıl içinde o tatbikatı Cenab-ı Hak reddetmemiş, düzeltmemiş. Dolayısıyla bu ne demektir? Vahiy tarafından onaylanmış demektir onların anlayışı. Peki onların anladığı ve uyguladığı... E, ameli dikkate almadan biz Kur'an'ı nasıl doğru anladığımızı söyleyebiliriz. İşte bütün kitaplar da böyle. Arkadaşlar Kur'an kadar olmasa da tabii bütün olarak gözden geçirmek Bir kitaptan sadece bir cümleyi çekerek e, efendim veya bir sadece bir bölümü alarak hani kemale ermemiz o kitabın bize rehberlik etmesi ve bizi kemale doğru götürmesi olmaz. Nakıs oluruz, eksik oluruz. Efendim kendimizi istediğimiz yere getiremeyiz şimdi 20 tane afetten bahsetti demiştim onları sayıyor gazali ve bir diye başlayacak ben size okuyayım çünkü kendisi de burada saymış hem de biraz dikkatinizi çeksin yani neler var afetlerin içerisinde birincisi arkadaşlar boş ve faydasız konuşma ikincisi çok konuşma 3. Yalan, affedersiniz, yanlış ve günah olan konularda konuşma. 4. E, çekişme ve tartışma. mira ve cidal. 5. Husumet konuşması. Yani düşmancı sözler söyleme. 6. Tumturaklı ve ağdalı konuşmalar. Bunların hepsini öyle bol örnekleri var ki hayatımızda. Yedi ama paranteze açayım ama bu hayatımızda hayatımızda derken başkalarını değil çevrenizdekileri değil kendi hayatımıza bakacaksınız arkadaşlar. Lütfen bir kitap okurken bir konuşma dinlerken bir bir rehberlik yani hayatla ilgili bir rehberlik alırken arkadaşlar dini olsun seküler olsun fark etmez alırken bunu etrafınızdaki insanlar için dinlemeyin. Yani falan komşu şöyle yapıyor, falan arkadaş böyle yapıyor. Ha evet benim iş yerimde herkes böyle yapıyor. Böyle dinlemeyin. Bunun size hiçbir faydası yok. Sizi insanlardan uzaklaştırmak ve sizdeki kibri artırmaktan başka bir faydası yok arkadaşlar. Çünkü siz başkaları için ayırmadınız şu anda bu vakti. Kendiniz için ayırdınız. Ve size faydası olması için bu bilgilerin bu bilgilerin sizdeki karşılıklarını görebilmeniz lazım. Neresi eksik, neresi hiç yok, neresi var? Tamam, bunu koruyalım. Bunları eee gözlemlemek için, görebilmek için dinlemeniz lazım. Yedincisi edepsiz, küfürlü ve incitici konuşmalar. 8 lanet okuma. 9 uygunsuz şiir ve şarkı okuma. 10- Kırıcı şakalar, alay etmeler. 14, 11. .si alay. 12- Sırları ifşa etme. 13- Söz verip sözünde durmama. 14- Yalan konuşma ve yalan yere yemin etme ve dolaylı yalanlar. 15. .si gıybet arkadaşlar buna çok uzun bir yer ayırmış. 16- Söz taşıma. Buna da çok uzun bir yer ayırmış. 17. iki dilli olma falana şöyle filana böyle konuşma buna da uzunca bir yer ayırmış. 18. dal kavukluk tarzı övgüler. 19. temel itikadi konularda dikkatsiz ve sorumsuz konuşmak ve 20. sıradan insanların Allah'ın sıfatları gibi tartışmalı meselelerde Soru sormaları, Bunların bazıları bugünkü zihnimize arkadaşlar o kadar aykırı ki en azından yani bir tarihi kültürel bir merakla dinleyin. Yani sizin yaklaşımınız yani sizin dünya görüşünüze ve insan ilişkileri işte özellikle bu konuşma konusundaki bakışınıza çok aykırı geliyorsa. Şimdi arkadaşlar bu afetleri saydı bize 20 tanesini başlamadan önce o afetlere başlamadan önce efendim e, susmanın faziletiyle ilgili ve dilin insanı nasıl tehlikelere sürükleyeceğiyle ilgili rivayetleri aktarmış bize ben de size onların içinden seçtiklerimi aktaracağım yani özetin özeti olmuş olacak siz bölümü biliyorsunuz yeri biliyorsunuz açıp okuyabilirsiniz bir defa bölüme şöyle bir hadis şerifle başlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susan kurtulur diyor ee, arkadaşlar bunu şimdi nereye uygulayacaksınız Nereye uygulayacaksınız? Bu yani işte e, aile içerisindeki tartışmalarda susan mı? E, efendim toplumsal bir meselede işte Twitter'da susan mı? İş yerinde bir e, konu tartışılırken susan mı? E, nerede susan arkadaşlar? E, o, zaten bütün kitap onu anlatacak. E, onun için ben hani detaylarına girmeyeyim ama nasıl diyelim, ser levhası, bu bölümün ser levhası bu hadis-i şerif. Susan kurtulur. Bir tek şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir deneyin. İsterseniz sadece bir günlüğüne deneyin. Yüzde yüz emin olmadığınız hiçbir konuda konuşmamayı deneyin. Arkadaşlar çok çok az konuşabileceksiniz. Hele hele yazmak. Yazmak da bir konuşmaktır. Gerçi ben bu, bugün dilin afetlerini okurken dedim ki ey Gazali bize böyle diyorsun ama sen de yani oturmuşsun ciltlerce kitap yazmışsın yani bu da konuşmanın bir şeklidir. Efendim çok da iddialı sözler söylemişsin e, bu kitapların içinde hatta işte onun hayatına bölüyorlar. E, gün, her gün sayfalarca kitap yazmış olması, metin yazmış olması gerekiyor. Bu kadar kitabı 54 yıl çünkü yaşamış. O ömürde bu kadar kitabı yazabilmek için. Dolayısıyla biraz teselli oldum yani, doğrusunu isterseniz. Ama tabii biz o değiliz arkadaşlar. Şöyle bir düşünün, işte hava durumunu konuşuyoruz, işte alışveriş konuşuyoruz, çocuk okul çocuğun okuluyla ilgili konuşuyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz, sağlıkla ilgili. Şimdi herkes değil mi sağlık uzmanı oldu bu covid'den sonra? Aman Allah'ım. Yani. E, yargılar üretiyoruz Konuş, konuşmanın daha e, tehlikeli aşamaları e, kesin hiçbir şeye dayanmadan arkadaşlar hiçbir bil, birikime, bilgiye bir araştırmaya herhangi bir kaynağa dayanmadan yargılar üretmek kesin yargılar üretmek işte oradan o yargılardan tartışmalar doğuyor çünkü senin yargıların var karşındakinin yargıları var o yargıları çarpıştırmak Hele hele ikisinin de bir deliyle dayanmadığını düşün. Buna kör dövüşü deniyor. Yani körler dövüşürken nereye geldiği yumrukların belli olur mu yani arkadaşlar? Efendim e, oradan büyük şeyler doğuyor, tartışmalar doğuyor, efendim insanları kategorize etmek, insanları e, nasıl diyeyim sınıflara ayırmak ve hükümler üretmek haklarında giderek bu itikadi hükümler üretmeye dönüşüyor. İşte siyasi tartışmalar böyle arkadaşlar. Onun için şöyle bir düşünün. Mesela bir siyasi konu konuşuyor, ee, İşte e, siz o konuyu araştırdınız mı? Kaç tane makale okudunuz? Kaç tane istatistik baktınız? Efendim ne bileyim hakikaten o insanın öyle dediğini <gülüyor> duydunuz mu? Kendiniz yani emin olmadığınız hiçbir konuda konuşmayın. Bakın konuşmalarınız ne kadar ne kadar azalacak. Arkadaşlar şimdi hadis-i şeriflere geçelim. Biz vefu uzatmayalım e, konumuza mugayir olarak. E, efendim... Bütün bu aktaracağım hadisleri dipnotlarda hem metinleri var hem kaynakları var. Merak edenler oradan bakabilir. Oğlu Abdullah'ın aktardığına göre Ebu Sufyan Hazreti Peygamberle aralarında geçen bir konuşmayı şöyle anlatmış. Ya Resulallah bana İslam hakkında öyle bir şey söyleyiniz ki bir daha bu konuda başka hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacım kalmasın dedim. Efendimiz de ona Allah'a inandım de, sonra dost doğru ol buyurdu. En çok neden sakınayım dediğimde ise eliyle dilini gösterdi. Bu efendimizin dile işaret ettiği rivayetler epeycedir arkadaşlar. İleride gelecek. Bir defasında işte Dilini gösteriyor yine peygamberimiz. Sahabe diyor ki ya Resulallah biz yani kendi aramızda ileri geri konuşuruz yani. Hani doğru mu yanlış mı işte şaka mı gerçek mi çok da bakmayız yani laf olsun diye. <gülüyor> Kusura bakmayın. Konuşuruz. Yani bunlardan da mı yargılanacağız diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e, sizi yüzü koyun cehenneme sürükleyecek olan, yani bir insanı, sizi derken bir insanı yüzü koyun cehenneme sürükleyecek olan şey dilinden başka bir şey değildir diyor. Ukbe bin Amir anlatıyor. Ya Resulallah, kurtuluşun yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinde otur, hatalarına ağla buyurdu. Sehil bin Said saat... El-Sa'idi El anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kim diline ve cinsel organına sahip olacağına dair bana söz verirse, ben de ona cennete gireceğine garanti veririm buyurdular. Tek tek üzerinde durmuyorum arkadaşlar. Ee, yoksa yani sayfa sayfa ilerleyemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, İnsanı cennete ulaştıracak en değerli davranışın ne olduğu sorulduğunda Allah'a saygı ve güzel ahlak buyurdu. İnsanı cehenneme götürecek en tehlikeli şeyin ne olduğu sorulduğunda ise iki boşluk yani fem ve ferç dedi. Muhtemelen fem ile dilin tehlikelerini, ferç ile de mideyi kastetmiştir diye bir not düşmüşler. Muaz bin Cebel'den Ha işte geldi arkadaşlar. ''Ya Rasulullah, konuştuklarımızdan sorumlu muyuz?'' diye sorduğumda ''Anasız kalasın Muaz, insanların dillerinin devşirdiği günahlar yüzü koyun ateşe atılmalarına sebep olmaz mı?'' buyurdu. Yani sebebi o değil midir? buyurdu. Enes bin Malik'ten ''Resulallah insanın kalbi düzgün olmadıkça imanı düzgün olmaz, dili düzgün olmadıkça da kalbi düzgün olmaz.'' Komşusunun kendisine zarar vermesinden korktuğu kimse cennete giremez buyurdu. Biliyorsunuz arkadaşlar. El muslimo men selim el muslimune min lisanihi ve yedihi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Yani bunu, bu kişiden bana eliyle de bir zarar gelmez. Eliyle zarar gelmek ne demek arkadaşlar? Ticaret yaparken işte efendim e, herhangi bir şekilde yani onunla bir münasebetim olduğunda bana maddi, sosyal, fiziki bir zarar bundan gelmez. Savaşmaz, beni yok etmeye çalışmaz. Müslüman böyle bir kişidir. Ve diliyle de zarar gelmez. Yani bana e, benim gıybetimi etmez bana iftirada bulunmaz, benim hakkı beni lanetlemez, beddua etmez, efendim alay etmez, küçümsemez, diliyle hakaret etmez, arkadaşlar e, Müslümanlar hakkında böyle düşünebiliyor musunuz? İnsanlar sizin hakkınızda böyle düşünebiliyor mu? Yani insanlar benim hakkımda e, mesela birinize deseler ki işte Fatma Bayram senin için şöyle şöyle demiş. En azından tanıştığımız insanlar şunu diyebilirler mi? Zannetmiyorum Fatma Bayram'ın öyle bir şey diyeceğini. Bu işte bir yanlışlık var. Fatma Hoca böyle bir şey söylemez. Dedirtebilmişsem bu hadis-i şerife göre ben tırnak içinde Müslüman oluyorum arkadaşlar. Yoksa bu hani zarar veren dinden çıkar anlamında değil, kafir olur anlamında değil ama hani o Haza Müslüman, Müslüman yani kimdir? Elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyen kişidir. Arkadaşlar sosyal medyada yazarken yani sizi tenzih ediyorum. Elbette ki onları yazanlar şu anda bu dinleyenler arasında değil. Gerçekten samimi kalbimle buna inanıyorum. Çünkü onu o, o, o lafları yazabilecek olanlar gelip böyle bir konuşmayı dinlemez zaten. Ama hepimiz çevremizde çoluk çocuğumuza bunu anlatalım arkadaşlar. Ee, hiç kimseyle alay edemezsiniz. Gıybet edemezsiniz diyeceğim. Herkes bir, bir ediyor ucundan kenarından. En azından ya kardeşim gıybet ettik denliğini. Ay estağfurullah ya Rabbi affet ne olacak bizim halimiz. Yani en azından kabul et. Kabul et ve hemen toparla, toparlan. Ben kendime söylüyorum bunları arkadaşlar. Onun için e, yani sizin elinizden ve dilinizden ne iş yaparken, ne evliliğinizde, ne akrabalığınızda, ne miras paylaşırken... Efendim yani yoksa zarar kime ne zararımız olacak zaten yani e, kimseye savaş açmıyoruz bir kötülük etmiyoruz dayak atmıyoruz işkence etmiyoruz Allah'a çok şükür. Ama e, beşeri münasebetlerimizin her aşamasında yani bu insan işte nüfuzunu benim aleyhime kullanmaz kimsenin aleyhine kullanmaz işte ne bileyim makamını kimsenin aleyhine kullanmaz e, fiziksel gücünü kimsenin aleyhine kullanmaz diye sığınabilmek arkadaşlar. Bu fiziksel şiddet konusuna da değineyim. Çocuklarımıza arkadaşlar, elimizin altındakilere ve bilhassa hani kadınlara yönelik şiddette tabi muhakkak muhakkak. Şu anda ben onu e, kapsamlı bir şekilde anlatmam imkansız. Muhakkak çok faktör var. Yani birden fazla çok faktör var. Ve gerçekten üzerinde durulması gerekiyor. Ama ben hani kadın cinsinden olduğum için e, kendi psikolojimi anlatayım. Arkadaşlar evlenmek nasıl bir şey biliyor musunuz? Ananızın, babanızın, kardeşlerinizin, yani hayatınız boyunca ayaklarınızı uzatıp yatsanız, otursanız, sizi o evden kimsenin atamayacağı, kimsenin size ya, yani tabii patolojik durumlar var ama hani yan gözle bakmayacağı, hayat boyu size sahip çıkacakları iyi kötü az çok, evi bırakıyorsunuz, bırakıyorsunuz, sizden tabii ki fizik olarak daha güçlü, bir insanın, yabancı bir insanın, size ya, o güne kadar yabancı olan bir insanın evine gidiyorsunuz. Ve o e, yani iki zayıf hakkında Allah'tan korkun diyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biri kadın biri yetim diyor. Yani bugün e, bizim başımıza dünyanın başına gelenler arkadaşlar kadınlara ve yetimlere olan daha doğrusu bütün güçsüzlere olan. Ee, muamelelerin de sonuçları olabilir. Öyledir demiyorum ama olabilir. Çünkü bu iki zayıfın e, çok gözü yaşlı arkadaşlar. Yani bir e, sizin evinize sığınmış ve o evli, ne demek evlilik biliyor musunuz arkadaşlar? Artık o günden sonra hayatınız boyunca hep birilerinin yüzüne bakıyorsunuz. İşte beni beğenecek mi? takdir edecek mi, kınayacak mı, işte annesi ne dedi, babası ne dedi, kardeşi ne dedi, beni kabullendiler mi, etmediler mi? Efendim, Hep, hep böyle bir e, soru işaretiyle yaşıyorsunuz. Herkes böyle olmayabilir. Yani ben geleneksel aile yapısını söylüyorum. Şimdi bu insana siz bir de Sadece ondan fiziksel olarak daha güçlü olduğunuz için nasıl şiddet uygulayabilirsiniz? Kötüyse başka yolları var bunun hukuk ve ahlak çerçevesi içerisinde. Gelelim çocuklara uygulanan şiddete bu daha korkunç arkadaşlar. Niye daha korkunç? Yani kıyaslanamayacak kadar daha korkunç. Çünkü e, o çocuk hatta şöyle bir çalışmadan bahsetmişti bir psikolog hocamız. Ee, gerçekten gözlerimi yaşarmadan nasıl anlatırım bilmiyorum. Ee, çocuklar arkadaşlar e, detaylı bir çalışma bir üniversitede yapılmış. Kendisine şiddet uygulayan anneye sığınıyorlar. Yani bir kriz anında yine de kendilerine şiddet uygulayan annelerine sığınıyorlar. Niye? Çünkü başka hiç kimsesi yok. Yani o kadının gene bir babası var Annesi var iyi kötü yani Bir, bir ailesi var İyi kötü Bir seçeneği var yetişkin Yani biraz da Aklını kullansın Ama o çocuk ne yapsın Onun için Arkadaşlar Müslüman Elinden ve dilinden Hiç kimseye bakın İnsanları bırakın hayvanlara dahi hayvanlara dahi zarar gelmeyen insandır. Ha, e, hayvanların işte Müslüman mahallelerinde daha emniyetle yaşaması gerekir. E, çocukluğumda bir roman okumuştum Siyah İnci diye bir atın hikayesini anlatıyordu. E, yani hayvanların Gittikleri evde arkadaşlar kendisine nasıl davranıldığı ayrıldığı yerde nasıl davranıldığı bir hafızası var onların da. Dolayısıyla bütün canlılara karşı ve hatta cansızlara karşı emniyet veren dünyaya emniyet duygusu uyandıran bir Müsl işte karıncalarla Süleyman Aleyhisselam arasındaki konuşmayı düşünün. Müslümanın böyle olması gerekiyor. Evet. Ebu Hureyre den rivayet edilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır konuşsun ya da sussun buyuruyor yani ağzınızdan çıkan şey ya hayır olmalı veya susacaksınız hayır değilse susacaksınız onun da yolları var arkadaşlar işte öfke kontrolüyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri var psikolojinin bugün epey bir ...tavsiyeleri var, üzerinde çok çalışılan bir konu... Ee, ...arkadaşlar... E, ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...leyseşşedidü bis suraati... ...innemeşşedidüllezi yemliku nefsehu... indal ghadab buyuruyor... ...gerçek pehlivan... ...rakibini güreşte... ...rakibini yenen kişi değildir... ...asıl pehlivan... ...öfkelendiği zaman kendine hakim olan kişidir... ...yani nefsini yenebilen... ...kişidir bunu her anlamda düşünebilirsiniz sahabeden ve daha sonra tabiundan bir takım sözler de aktarmış onlardan da iki tanesini aktarayım arkadaşlar susmak insana iki şeyi kazandırır dinini esirger ve arkadaşını dinleyip anlamasını öğretir demiş bir zat isim vermemiş gazali bunu önemsedim arkadaşlar çünkü susmadığınız zaman Empati, anlama şansınızı yitiriyorsunuz, empati şansınızı yitiriyorsunuz, karşınızdakini tanıma şansını yitiriyorsunuz. Bir susun yani bir susun, bir konuşsun karşınızdaki, kendisini anlatsın. Hatta ben biraz böyle bu acelecilik, e, fevrilik tabiatımda var. Efendim böyle hani güya güya, lep demeden leblebeyi anladığım için hemen böyle o daha iki cümleyle onun meselesini anlamış oluyorum hemen hemen cevap vermeye çalışıyorum halbuki o konuşsun eğer bu bir soruysa e, detaylara vakıf olma şansın olur efendim değil mi biraz e, böyle her şeye yetişme telaşı ve böyle hızla, hızla iş yapma telaşı da buna sebep oluyor arkadaşlar demek ki susmak diyor insana iki şey kazandırır dinini esirger ve arkadaşını dinleyip anlamasını öğretir Yunus bin Ubeyt demiş ki dilini akıllıca kullanan her insanın diğer işlerini de düzgün yaptığını gördüm bu, bu sözü de çok sevdim arkadaşlar tekrar edeyim dilini, dilini akıllıca kullanan her insanın diğer işlerini de düzgün yaptığını gördüm diyor ee, ne alaka diliyle yani sırf konuşması bir insanın bütün işlerini düzgün yaptığını nasıl gösterir ee, acizane benim anladığım bu ifadeden arkadaşlar çünkü dile hakimiyet çok kuvvetli bir irade gerektirir bir disiplin gerektirir bir otokontrol gerektirir bunu başarabilen onu zaten diğer alanlara da uygular. Yani siz irade sahibiyseniz bu sadece konuşmanızla kalmaz. Ya da sadece yemek yemek konusuyla kalmaz. Ha şu da olabiliyor. Bazen zayıf noktalarımız olabiliyor. Tabii ki insanız yani. O nokta üzerinde ayrıca çalışmamız gerekebiliyor. Şimdi arkadaşlar işte Bunları anlattıktan sonra ve bütün bu aktardığı rivayetleri aktardıktan sonra size başta söylediğim bir şeyi bize söylüyor. Diyor ki e, yani bu sözlerin eğrisini doğrusunu, hakikatini yanlışını ayırt edebilmek dolayısıyla nerede susacağım, nerede konuşacağım bunu ayırt edebilmek zordur, doğrudur. E, Zor olduğu için de susmak en sağlam yoldur diyor. Yani ayırt edemediğin zaman da sus diyor yani. <gülüyor> Çünkü şimdi şu anda konuşmam mı doğru efendim? E, susmam mı? Ayırt edemiyorsun. O o zaman da sus diyor. Hatta şöyle bir söz var. Bunların ama hepsine her zaman tam katılmıyorum. Yani gelecekte tek tek o afetleri sayarken e, fikirlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. E şöyle bir söz var diyor ki söylediğim ve sonradan pişman olduğum çok şey oldu ama susup da pişman olduğum hiç olmadı. Ama mesela ben buna da tam katılmıyorum arkadaşlar çünkü bir yer vardır orada sizin bir cümle söylemeniz gerekir yani. O tam yeri gelmiştir tam mesela size sormuştur karşınızdaki merakı uyan, uyanıktır. Orada söyleyeceğiniz bir cümle o merak geçtikten sonra yani saatlerce konuşmaktan çok daha tesirli olabilirdi. Veyahut da bir konu konuşuluyor işte belki bir daha e, konuşulmayacak ve o konu açılmışken sizin de orada bir mesaj iletmeniz gerekir, bir emri bil maruf yapmanız gerekir, yani münker yapmanız gerekir, orada susmanız e, büyük bir yani zincirleme, büyük hatalara sebep olabilir. Tamam herkes sizin bir cümlenizle hayatını değiştirecek değil ama en azından sizi vebalden kurtarır. Burası da çok önemli. efendim Dolayısıyla bazen böyle hani susutuğunuza pişman olduğunuz yerlerde olur. Ama özellikle beşeri münasebetlerde arkadaşlar kızdınız, işte sinirlendiniz, ne bileyim üzüldünüz. Yani her zaman bunları böyle hemen söylemek çok iyi olmayabiliyor. Çünkü duygularımız da Gelip geçici olabiliyor veya o insanla daha sonra yüz yüze bakmamız gerekebiliyor ve iyi ki susmuşum diyebiliyorsunuz o konu gelip geçiyor veya bir yanlış anlamı olmuş olabiliyor vesaire. Ayrıca insanın zihnini toparlaması, vakarını yaşatması, düşünme, zikir ve ibadete vakit bulması, konuşmanın doğuracağı dünya sıkıntılarından ve ahiret hesabından kurtulması da susmanın yararlarındandır. Yani susmak insana bir vakar katar. Evet arkadaşlar her zaman susandan korkulur. Yani ne düşündüğünü bilmiyorsunuz çünkü. Kendini açıklamıyor. Bu yüzden denmiştir ki çok severim o sözü. Söz bilirsen söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söz bilmezsen sükut eyle, seni adam sansınlar demişler. Bir de benim öğrencilik yıllarımda bir hocamız anlatmıştı. Yani Kur'an kursu öğrenciliği yıllarımda. Bir medresede işte bir hoca efendi ders verirmiş, ilmi hal okuturmuş böyle. Bir öğrenci de yıllarca onun derslerine gelmiş ama bütün bu süre içerisinde hiç soru sormamış. Dolayısıyla hoca efendi ondan biraz çekinirmiş. Yani böyle bu her şeyi anlıyor bu kadar zamandır da geliyor falan diye. Ee, bir gün böyle güneş, şey namaz vakitlerinden bahsediyormuş hoca efendi işte ikindinin vakti güneş batınca çıkar demiş o hiç yıllarca dinleyen kişi demiş ki bir soru soracağım demiş hoca böyle bir şey olmuş yani ne soracak acaba diye e, ya güneş batmazsa demiş aslında hani güzel bir soru <gülüyor> güneşin batmadığı yer falan vardır illaki de o kadar derin bir şey mi sordu bilmiyoruz şimdi arkadaşlar e, bu da bize şunu gösteriyor. <gülüyor> Konuştuğunuz zaman aklınızı ortaya koyarsınız. Yani konuş ki seni görebileyim demiş. E, atasözümüz çok güzel. Konuş ki seni görebileyim. E, hatta o bir anekdottur. İsimleri de var ama şu anda aklımda yok. Efendim böyle hakim, hikmet sahibi birisi. Ne soruyorlar? Diyorlar ki bir insanın aklını nasıl ölçebiliriz? O da diyor ki konuşmasından. Peki hiç konuşmuyorsa demişler, daha o kadar akıllısını görmedim demiş. <gülüyor> yani dayanamayıp illaki bir şey söylüyor işte ya güneş batarsa, batmazsa da olduğu gibi. Ve o zaman da aklı ortaya çıkıyor. Ee, insanın zihnini toparlaması için susması gerekir. Yani böyle bir e, duyduklarını değerlendirmesi için, ne söyleyeceğini toparlaması için, vakarını muhafaza etmesi için. Dünya sıkıntı yani dilin başına dert açar devamlı konuşman. Ee, dolayısıyla seni dünya sıkıntılarından kurtarır susmak ve ahiret hesabından kurtarır. Böyle de e, efendim faydaları vardır diyor Gazali. Sonuçta İleride anlatacağımız üzere dilin insana açtığı sinsi belaları öğrenen bir kimse Hazreti Peygamber'in susan kurtulur sözünün bu hususta gerçek bir çözüm getirdiğini kesin bir şekilde anlamış olur. Burada arkadaşlar biliyorsunuz tabi bu hadis şerifi ben incelemedim. Evveli var mı? Başı sonu var mı? Bir konuşmanın içinde mi? Bir soru üzerine mi Efendimiz bu cevabı ve bu cümleyi söyledi? Onu bilemiyorum. Yani şeyi nedir? Sebebi vurudu var mı? Onu bilemiyorum. Fakat acizane kendi anlayışımı söyleyeyim. Bir fitne sırasında arkadaşlar karışmamak, o fitneye karışmamak en selametli yoldur. İşte biliyorsunuz koşanlar yürüsün, yürüyenler otursun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Toplum karıştığı zaman yani böyle bir kargaşa, bir böyle büyük bir tartışma falan olduğu zaman sakin olmayı ve efendim e, böyle şeyle fevri bir şekilde e, meselenin içine atlamamayı, e, sükunetle hareket etmeyi tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri geldikçe bunları tekrarlayacağız e, susan kurtulur. Belki de böyle bir fitne sırasında, bir kavga sırasında. Yani sizi böyle tahrik ediyor karşınızdaki o tahrikler karşısında. Susabilmek çok büyük bir kurtuluştur. E, Efendimizin çok meşhur bir hadis-i şerifini de e, konuyu anlatırken ileride yine söyleyecek. gazali aktaracak. <gülüyor> Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir tartışma sırasında Haklı olduğu halde, haklı olduğu halde tartışmadan vazgeçene cennetin ortasında bir köşk vereceğini Cenabı Hakk'ın haber veriyor. Haksız olduğu halde vazgeçene de cennetin daha kenarında bir köşk verileceğini müjdeliyor. Haklı oldu haklı bir insan neden tartışmadan vazgeçer? Arkadaşlar, bunu kimileri işte çok eski kafa, geleneksel, işte ne bileyim klasik Türk kadını, efendim eziklik falan olarak görebilir. Bazen arkadaşlar sizin o tartışmada kazansanız o tartışmayı elde edeceğiniz hakkınızdan daha değerli gördüğünüz şeyler olabilir. Mesela ben katılmayabilirsiniz ee, tamamen saygı duyuyorum arkadaşlar ben haklılıkla mutluluk arasında bazen mutlu olmayı tercih etmekten yanayım bu ama bu benim tarzım siz böyle olmayabilirsiniz saygı duyuyorum ne bileyim mesela e, yakın akrabalar ve e, yaşı büyük olan sizin e, her durumda kendisine saygı duymanız gereken kişiler var Ailenizde çevrenizde onlarla bir niza çıktığında ne yapacaksınız onlarla aranızda bir niza çıktığında ne yapacaksınız yani bu işte aile büyüğünüz olabilir. Ee, üzerinizde çok hakkı olan emeği olan biri olabilir, anne babanız olabilir. Yani o anne babanıza öğretmenlik mi yapacaksınız? Ha burada şunun altını çizeyim yalnız, kendi haklarınızdan vazgeçebilirsiniz. Başkasının hakkının çiğnenmesine göz yumamazsınız. Yumamalısınız. Ama biz tam tersini yapıyoruz değil mi? Başka, huzurun bozulmasın diye başkalarının hakkı çiğnenirken göz yumuyoruz. Ama eğer o huzur bozan kişi kendimizin en ufak bir hakkını çiğnemişse orada kaplan kesilebiliyoruz. İşte arkadaşlar susan kurtulur. Yani böyle niza çekişme anlarında ailenin e, dinamiklerini bozacak... Efendim o huzuru bozacak ve sonuçta büyük bir sizin çok büyük bir işte şerefiniz, haysiyetiniz, insanlık onurunuzla ilgili değil küçük bir mesele. Efendim ne bileyim işte çarşı pazarda bile bir tartışma çıkabiliyor. Böyle durumlarda susmanın ve büyük fitneler karşısında da susmanın hele hele sizin bir yetkinliğiniz yoksa, çok sevdiğim bir söz var bir İslam tarihçisi hayat Ülkü'nün kitabında okumuştum 15-16 yaşlarındayken. Benim hayat boyu böyle prensibim olmuştur olabildiğince yani. Diyor ki yapabildiğim kadar. Diyor ki orada bu fitne hadiselerini anlatırken Efendimiz'in vefatından sonra arkadaşlar sahabe birbiriyle savaştılar. Birbirleriyle savaştılar o olayları anlatırken diyor ki Allah'ın sizin ellerinizi karıştırmadığı olaylara siz dillerinizi karıştırmayın diyor yani şu haklıydı şu haksızdı işte o yanlış yaptı bu böyle yaptı demeyin bunların hepsi kıymetli insanlar hepsi bizim önderlerimiz bu, bu olayların yaşanmasında da kim bilir bizim e, yaşadığımız e, sorunları değerlendirme noktasında ne kadar hikmetli hikmetler çıkarma şansımız var e, dolayısıyla Arkadaşlar susan kurtulur çok kapsamlı çok derin ama her duruma uyarlanması gereken burada da mı şurada da mı bazen konuşmanız sizi kurtarır ama çoğu zaman susmamız bizi kurtarır. Arkadaşlar bu akşam bir giriş yapmış olduk inşallah ayda bir devam edeceğiz o saydığım 20 afete arkadaşlar gireceğiz ve detaylarını göreceğiz. Bunlardan birincisi boş ve faydasız konuşma. Boş ve faydasız konuşmadan Allah'a sığınıyoruz. Bütün efendim lisanımızı kullanırken Cenab-ı Hakk'ın bize hikmet bahşetmesine, efendim hikmetli söz söyleyebilmeyi, bu hikmetli sözleri zarifçe söyleyebilmeyi. Efendim sözümüzün tesirini halk etmesini başta kendi üzerimizde olmak üzere Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Türgeve'de bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. İmam Gazali'nin ruhu şad olsun. Bütün ulemamızın ruhu şad olsun. E, hayatta olanlar berhayat olsunlar. Efendim Cenab ı Hak e, zorluklarını kolaylıklara tebdil etsin. Onlar güzel eserler versinler, biz de okuyalım, öğrenelim. İnşallah. Kurtuluşumuza vesile olsun. Hepinize hayırlı akşamlar, hürmetler.